geraçata bulunmayınız böylece savaşa başladık ve düşmanlarımızı yenilgiye uğrattık 4 fersahlık bir mesafe düşman cesetleriyle dolmuştu çok büyük ganimetler elde ettik her birimize onar baş hayvan düştü bir ara Ebu Bey de benimle kim yarışır dedi bunun üzerine bir genç çıkıp eğer öfkelenmezsen ben yarışırım dedi sonra genç Ebu Bey'i geçti Ebu Bey de eğer siz bir ata binmiş iki saç örgüsü havada dalgalandığı halde gencin arkasından geliyordu